Herkes ölecek ya ama hayvan ölür. İnsan ölmez, olur. Peygamberler ölmezler, olurlar. Büyükler olur. Küçükler ölür. Hayvan ölür. Başları görmüyor musun? وَلَا تَكُولُوا لِمَنْ يُكْتَلُوا emmat Ayetini okulak altında ne diyor Allah? Siz hak yolunda bulunanlara ölü demeyiniz. Orada ölen, katıl Allah yolunda. Onlar ölü değildir. Onlar uludur diyor Allah. Yirdir diyor, uludur diyor.